Allahu biallahim ne şeytanir nahmedu ve nestaynuhu ve ve min ve amalina men yehdihi Allahu ve men yudlil ve ilaha illallah la ve abduhu ve Finne es-sahaal hadis kitabullah ve hayral hediyedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muttasatuha ve kulle muttasetin bid'a ve kulle bid'atin velale ve kulle velaletin finnar. Evet Ezzeria kitabında insan sınıfları başında kalmıştık. Rabber İsfehani rahmetullah şöyle diyor. İnsanlar genelde iki sınıf ayrılırlar. Havas ve avam. Havas Bilgiye taklit ile değil hakikatlerde uzmanlaşarak ulaşan, fiillerini ise cennete ulaştıracak biçimde seçerek yerine getiren ve dünya hayatıyla sınırlı kalmayan kimselerdir. Ama bilgiye taklit ile ulaşan, fiillerinde dünyevi faydalara öncelik veren kimselerdir. Dünyevi konularına esas alarak baktığımızda havas yok olmaları halinde bulundukları de bir boşluğun dolduğu boşluğun meydana geldiği kimselerdir. Avamın kaybında ise bu tür boşluklar doğmaz. İnsanları başka bir açıdan üç gruba ayırmak mümkündür. Havas, avam ve ortadakiler. Son gruptakiler halk dilinde aracılar olarak adlandırılmıştır. Havas yönetip yönetilmeyen, avam yönetilip yönetmeyen, ortadakiler ise üsttekiler tarafından yönetilip alttakileri yöneten kimselerdir. Bir başka açıdan da üç gruba ayrılmışlardır. Birincisi şehvet ehli ki yegane kaygıları çalışma, zengin olma, yeme içme ve kadınlardır. İkincisi onur ve liderlik ehli ki temel kaynak, temel kaygıları şöhret, şan ve övülme isteğidir. Üçüncüsü hikmet ehli. Bu gruplara mensup olanların hepsi kendi gruplarında en üstün olmak isterler. Bu sebepledir ki sultanlar bunlardan üçüne birden sahip olarak halkın tamamının gözünde yücelmek istemişlerdir. Hikmet ehli hikmeti, onur ehli onuru, liderlik peşindekiler liderliği, şehvet ehli ise hazinesi ve serveti sebebiyle sultanı yücelteceklerdir. İnsanlarla ilgili diğer bir tasnif de şudur. Meleki, şeytani ve insani. Meleki olanlar akletme gücünü çabaları oranında kullanan kimselerdir. Bunlar gerçek müminlerdir. Şeytani olanlar aklı göz ardı ederek tamamen şehvani güçleri kullananlardır. İnsani olanlar ise salih işleri çirkin işlere karıştıranlardır. Bu üç sınıf Kur'an'da Vaka Suresi'nde şöyle sıralanmaktadır. Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yaklaştırılanlardan ise onun için huzur, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer amel defteri sağ tarafından verilenlerden ise amel defteri sağ tarafından verilenler tarafından selam sana diye müjdelenir. Eğer yalanlayan sapıklardan ise onun için kaynar su ile ağırlanma ve cehenneme atılma vardır. Başka bir ifadeyle bu üç grubu temsil edenler müminler, fasıklar ve kafirlerdir ki şu ayette her üçü de zikredilmiştir. O gün amellerinize göre üç sınıfa ayrılacaksınız. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ne mutlu insanlardır. Amel defterleri sağdan verilenler, amel defterleri sollarından verilenler ise ne betbat insanlardır. Amel defterleri soldan verilenler. Dünyada hayır için önde gidenler, ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a yaklaştırılanlardır. İnsanlar için yapılan diğer bir tasnif de iki ana gruptan söz edilir. Seçilenler ve aşağılananlar diye. Seçilenler iyilerdir ki üç gruba ayrılırlar. Nefislerine zulmedenler, orta yol tutanlar ve önde gidenler. Bu üç grup şu ayette, Fatih 32. ayetinde zikredilir. Sonra biz bu Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi kendine zulmeder, kimi orta yol tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçer. İyiler kendi aralarında üç gruba daha ayrılmışlardır. Nebiler ki müşahede ve hidayet için gönderilmişlerdir. Allah Teala şöyle buyurur. Peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla insanların adaleti ayakta tutmaları için kitabı ve mizanı indirdik. Hadis suresi 25. ayet. Hikmet sahipleri ki bunlar murakabe ve riayet için seçilmiş veli kullardır. Yunus 62-63. ayetlerinde şöyle buyurulur. Dikkat edin Allah'ın veliler için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjdeler vardır. İşte en büyük kazanç budur. Avam ki cihat ve kifayet ile mükellef kılmışlardır. Allah Teala şöyle buyurdu. Onlar ki Allah yolunda cihat eder ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide 54. Başka bir tasnifte ise iki gruba ayrılmışlardır. Tabiat itibarıyla köle olanlar ki bunlar sultan bile olsalar bu hükmün dışına çıkmazlar. Tabiat itibarıyla sultan olanlar ki esir alınmış bir köle bile olsalar bu hükmün dışına çıkmazlar. Sultan kişiyi Rabbani, ilahi ve meleki kılacak nefsani erdemlerle yücelmiş kimsedir ki bu sıfatlarıyla Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmaya uygun olmuştur. Köle karakterinde olan insana gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dirheme kul olan bedbaat olsun, dinara kul olan bedbaat olsun, zarara uğrasın, bir yerine diken batarsa onu çıkaran bulunmasın. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Hikmet elinden bir zat şöyle der. Hiçbir insan yoktur ki bazı hayvan ve bitkilerin özelliklerini taşıyor olmasın. Dolayısıyla insan tür bakımından farklı olsa da cins bakımından onlarla ortaktır. Mesela insanlardan kimisi aslan gibi acımasız, kurt gibi yırtıcı, tilki gibi kurnaz, domuz gibi açgözlü, köpek gibi sadık, karınca gibi toplayıcı, sinek gibi pervasız, eşek gibi umarsız, güvercin gibi sevimli, serçe gibi savunucu, kaplan gibi gururlu, horoz gibi kıskanç, bülbül gibi gürültücüdür. Kimi insan ağaç kavunu gibi güzel görünümlü ve hoş tatlı, Kimileri de pelit ve meşe palamudu gibi hem çirkin görünümlü hem tatsızdır. Bazıları ceviz ve badem gibi çirkin görünümlü ama tatlı, kimileri de Ebu Cehil karpuzu ve zakkum gibi güzel görünümlü ama acıdır. İyi bir mümin ise arı gibidir. Ağaçların çiçeklerindeki polenlerini toplamakla yetinip ne dal kırar ne de bir insana zarar verir. Topladığı polenleri güzelce işledikten sonra da insanlara çok yararlı bir besin sunar. Bu besinin kokusu hoş, tadı güzeldir. İyi bir mümini ağaca benzetecek olursak ağaç kavununa benzetmemiz yerinde olurdu. Nitekim bu e, hadiste de böyle gelmiştir. Kur'an okuyan ve e, onunla amel eden mümin ağaç kavununa, yani turunç, etruç meyvesine benzer diye e, ağaç kavunu e, demek bu. Çünkü ağaç kavunu güzel, içeci, dal ve yapraklarıyla zarif, meyveleriyle de hoş kokulu ve tatlıdır. Münafıklar ve kötü karakterli kimseleri de bite ve ağaç kurduna benzetebiliriz. Ağaçlar arasında ise dikene benzerler. Ne kökü, ne yaprağı, ne kokusu, ne gölgesi ne de çiçeği vardır. Ağaçlara zarar verdiği gibi meyveleri bozar. Böyle kimseler yaprağı az, dikeni bol meyve ağacına benzerler. Dolayısıyla bunlara tırmanmakta zordur yani bu ağaçları. Evet burada akılla ilgili bazı bilgiler veriyor müellif <Gülüyor> biz İleri bölümlere geçeceğiz. Akli ilimlerde eğitim görmemiş kimselerin nebevi ilimleri idrak edemeyişleri diye bir başlık açmış. Akıl vasıtasıyla bilinen hususlar şifa bulmayı sağlayan ilaçlara, şer'i hususlar ise sağlığı korumaya yarayan besinlere benzer. Beden rahatsızlandığında besinlerden yararlanmadığı, istifade etmediği, hatta zarar gördüğü gibi nefs bakımından rahatsız olan kimse de Allah Teala'nın Kalplerinde hastalık vardır buyurdu. Kimseler gibi şer'i ilimlerin dayanağı olan Kur'an-ı Kerim'den yararlanamaz. Hatta Kur'an onun için hasta kimseye yaramayan besinler gibi zarar bile verebilir. allah Teala Tevbe suresi 124-125. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bir sure indirildiği zaman içlerinde bu hanginizin imanını artırdı diye soranlar vardır. İman edenlere gelince onların imanlarını artırır ve onlar bunu müjde olarak görmektedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince onların da küfürlerine küfür katmış ve onlar kafirler olarak ölmüşlerdir. Kalp inançlar için bir tarla, inanç da tohum konumundadır. Tohum iyi olabileceği gibi kötü de olabilir. İlahi kelam ise o tarlayı sulayan su gibidir. Nitekim daha önce belirttiğimiz gibi su olarak isimlendirilmiştir. Toprak sulandığı zaman... Bitkilerde ona saçılan tohumlara göre farklı farklı yetişir. Kur'an içinde aynı durum geçerlidir. O farklı inançların kökleştiği kalplere ulaştığında farklı etkilerde bulunur. allah Teala Rahat Suresi 4. ayetinde buna şöyle işaret ediyor. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Ve Araf 58'de verimli toprağın bitkileri Rabbinin izniyle çıkar. Verimsiz olanda ise çıkmaz. Akledilirleri bilmemek. Gözün önüne gerilen perde, kulağa çöken ağırlık gibidir. Kur'an hakikatleri ancak örtü ve perde, perdeleri kaldırılan, kulaktaki ağırlığı hafifleyen kimse tarafından idrak edilebilir. Allah Azze ve Celle İsra 45-46. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Bir de Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmeyen bir perde çekeriz. Kalplerin üzerine Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olacak örtüler koyarız. Kulaklarına da bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'an'da tek ilah olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner giderler. Akledilirler, göz ve kulakların dayanağı olan hayat gibidir. Kur'an ise göz ve kulaklarla idrak edilebilen bir vahidir. Bir Ölü birinin görme ve işitmesi nasıl imkansız ise, makulatı yani akledilen şeyleri idrak edememiş birinin şer'i gerçekleri anlayabilmesi de o şekilde imkansızdır. Allah Teala Rum 52-53 ayetlerinde şöyle buyurur. Bunun için sen onlar arkalarına dönmüş giderlerken daveti ölülere eşittiremezsin, sağırlara duyuramazsın, körleri de düştükleri sapıklıktan doğru yola iletecek değilsin. Sen ancak iman edecekleri ayetlerimizi duyurursun da onlar Müslüman olurlar. Yani gökler ve yerlerle ilgili ayetleri. İman, İslam, takva ve bir. Yani bir burada iyilik manasında. İman kesin inanç üzere hakkı kabul etmektir. Bu sebepledir ki Allah Teala iman ile ilmi tek bir kavram gibi vasf ederek şöyle buyurmuştur. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Fatır 28 Müminler ancak o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Enfal 2. ayet Kalbin ürpermesi ancak kesin bir inancın getirdiği tasdik hali üzere Allah Teala'dan korkmaktır. İmanın özü bu olmasına rağmen aynen İslam gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata verilen bir isim olmuştur. İmana geldiğini açıklayan herkes hakkında inanç bakımından tam bir kesinlik ve yürek ferahlaması olma şartı aranmaksızın kullanılması mümkündür. Yehuda mensubiyetinden dolayı Yehuda veya Nasrâhân'ın mensubiyetinden dolayı Nasrani olarak anılan Museviler ve Hristiyanlar gibi her ikisi de özel isim olmasına karşı zaman içinde o iki şeriatı tamamlayan isimlere dönüşmüşlerdir. İman kavramı kalbi bir ameli ifade etmesine rağmen açığa vurulmasına da engel olunmaz. Mümin bir güvence sahip olan kimsedir. Kelime-i açıkça dillendirmek suretiyle İslam devleti içinde kanının dökülmemesi ve malın heder edilmemesi noktasında güvence sahibi olur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka ilah, ibadete layık, hak ilah yoktur derse, Belli bir hakka dayanarak olmadıkça kanını ve malını bizden korumuş olur. Yine Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur şehadeti öyle bir kelimedir ki Allah Teala onu aramıza koymuştur. Onu kalbinden söyleyen herkes mümindir. Kalbinde olmadığı halde dilinden söyleyen kimseye gelince lehimizde hususlar onun da lehine, aleyhimizdekiler de aleyhinedir. Hesabı Allah'a kalmıştır. Evet, burada... E, bu lafızla bulamadım demiş ama e, Bezzar'ın müsnedinde e, bu manada bir rivayet var. İyaz bin Himar el-Mücaşi radiyallahu Yani la ilahe illallah öyle bir kelimedir ki bunu münafıkça söyleyen kimse için dahi dünyada kanının, malının korunmasını sağlar. İhlas ile söyleyen ise cennete hak eder şeklinde. Yine benzer manada Enes radiyallahu anh'ten de bir rivayet var. Evet. Şeriata göre kelime-i şehadeti açıktan dile getiren herkes, kalbinin ne dediğine bakılmaksızın Müslüman olarak anılma hakkına sahiptir. İmanlığa halel getirecek açık bir fiili görülmedikçe, yani aleni bir şekilde küfre girmedikçe bu tanımı kullanmakta çekingenlik gösterilmez. Bu görüş mutezilleden bazılarının söylediklerinin aksinedir Onlara göre beş esas noktasında sınanmamış ve iman iddiasının gerçekliği araştırılmamış kimse için mümin demek sahip değildir. Burada iman, İslam kelimeleri hakkında daha önce defalarca dersleri yaptık. Yani İslam veya Müslümanlık diyelim bu bir mensubiyettir, bir kimlik gibi. Yani kim bir toplum kalabalığını artırırsa onlardandır. Veya kim bir topluğa benzerse, kendisini benzetirse onlardandır. Hadislerinde bildirildiği gibi. Kendisini İslam'a nispet nice kimseler vardır. Müslümanların kalabalığını artırır ama onların esasında İslam'la, imanla pek bir alakaları yoktur. Yani münafıklar dediğimiz kimseler. Fakat bunlar dünya hükmünde Müslüman hükmünü alırlar. Yani La İlahe illallah diye bizim kutlarımıza yönelen kimseleri Müslüman saymakla emri olunduk. Fakat bunlar mümin adını almazlar. Yani mümin ee, iman esaslarını kalp hasletlerini yerine getiren ve e, yani kelime-i şehadeti söylediğinde e, bunu amelleriyle ispatlayan yani hem ağzaların amelleriyle hem kalbinin amelleriyle ispatlayan kimsedir. Dolayısıyla biz e, amelleriyle ispatladığında ancak buna şahit olabiliriz ve bundan dolayı kişiye Müslüman deriz. İmanına ise gerçek manada şahitlik edemeyiz. Yani ona Allah hükmedecektir. Fakat dünya hükmü bakımından e, kimisi işte Müslüman olduğunu söyler, İslam'ın gerekleriyle amel etmez, münafık olarak Müslümanların arasında yaşar. Kimisi de bunun gerekleriyle amel eder. Yani dünya hükmü bakımından bir nevi e, kimlik Müslümanı olan, sadece kimliği bakımından, mensubiyet bakımından Müslüman sayılan kimseler vardır. Bir de gerçekten e, Müslüman olanlar vardır. İşte gerçekten Müslüman olanlara... E, yani Allah katında da Müslüman olanlara, Allah'ın kalplerini bildiği kimselere de, ancak bu kimselere mümin denilir. İslam, şeriatın yapılmasını gerekli görerek davet ettiği şeylere teslim olmaktır. Millet, itaate götürmektir. Din ise itaate yönelmektir. Öz itibarıyla bir olmalarına rağmen din, itaat olup çağrılan kimsenin itaate yöneldiğini gösteren fiili dikkate alınarak söylenir. Millet ise kitabı yazdırmak kökünden geldiği için, İtaate çağıran ve kural koyan kişinin fiili dikkate alınarak söylenir. Kişi itibariyle tek kimseye sınırlı olduğu içindir ki allah Teala şöyle buyurmuştur. O öyle bir din ki gayet sağlam ve devamlı Hakk'a yönelmiş İbrahim'in milletine. Enam suresi 161. Yani millet kelimesi din manasında geçmekte Kur'an-ı Kerim'de. Din İslam'dan daha genel bir kavramdır. Çünkü hak dinler için olduğu gibi batıl dinler için de kullanılabilir. İslam ise yalnız hak din için kullanılır. Allah Teala, Ali İmran 19'da şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah katında din İslam'dır. Yine her kim İslam dışında bir din peşinde koşarsa ondan kabul edilmeyecektir. Ali İmran 85. İhsan, iman ve İslam yolunda en güzeli aramaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ihsan nedir diye sorulduğunda şöyle cevap vermişti. Allah'a onu görür gibi kulluk etmendir. Takva, nefsi, Allah Teala'nın öfke ve gazabından korumaktır. Bu da heva ve arzuların bastırılmasıyla mümkün olur. Bir, hakkı bilme ve hayır işlemede olabildiğince geniş olmaktır. Kök olarak ber yani geniş arazi kelimesinden gelmekte olup, geniş yüreklilik ve kalp huzuru ile ifade edilen bir haldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir, nefsinin yatıştığı ve kalbinin huzur bulduğu şeydir. Günah ise nefsine çöreklenen ve kalbinde tereddüte yol açan şeydir. Yine bir huzur, şer ise kuşkudur buyurmuştur. Cömertlik ve yüreği geniş oluş da bir kavramının kapsamına giren sıfatlardandır. Bu neden nedir ki? imandan sayılmıştır. Enam 25. ayetinde 125 olacak herhalde. Allah her kime hidayet etmek isterse yüreğini İslam'a açar. Her kimi de yoldan çıkarmak isterse güye çıkıyormuş gibi yüreğini dar ve sıkıntılı kılar. İhvas, insan işlediği fiillerde Allah'ın rızasını umarak ondan gayrısına iltifat etmemesidir. Bey yine 5. ayetinde onlar dini ona halis kılarak Allah'a kulluk etmekle, ibadet etmekle emroldular buyurulmuştur. İhvas'ın ender görüldüğüne dikkat çekerken de şöyle buyurmuştur. Çoğu Allah'a iman etmezler. Onlar ancak şirk koşarlar. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani ancak Allah'a şirk koşarak iman ederler. Yusuf 106. ayet. İman, bilgi esas alınarak kullandığı için kalple ilgili bir haldir. İslam, azaların fiilleriyle, takva ise hevanın bastırılmasıyla ilgili hallerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''İslam alenidir, aşikardır. İman kalpte, takva ise kalbini, yüreğini göstererek işte buradadır.'' buyurdu. Yürek, insanoğlunun düşünme, şehvet ve öfke gibi güçlerinin odağı olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Kalbi istikamet buluncaya kadar kulun imanı istikamet bulmaz. Dili istikamet buluncaya kadar da kalbi istikamet bulmaz.'' ''Yine iman rehber, akıl sürücü, nefs ise azgın bir binektir.'' Eğer rehber kabul etmezse sürücü asla uymaz. Sürücü kabul etmediğinde de rehbere uymaz. Evet, bu son sözü de e, yani kaynaklarda bulunamadığını söylemiş muhakkiki. İman, İslam ve takva birbirlerini gerektiren kavramlardır. Allah Teala cennet hakkında şöyle buyurmuştur. Takva sahipler için hazırlanmıştır. Ali İmran 133. Başka bir yerde de. Yeni gökler ve yer kadar olan bir cennettir ki Allah'a ve peygamberlere iman edenler için hazırlanmıştır. Hadit 21. Ve elbette her kim ihsan sahibi olarak zatını Allah'a teslim ederse Rabbi katında ecri vardır. Bakara 112. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iman 70 küsur şubedir. Hadisinin açıklaması. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iman 70 küsur şubedir. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmek, en altı ise gelip geçen, razı eden bir şey yoldan kaldırmaktır. <gülüyor> Hadsin lahzı üzerinde dikkatle düşünerek hakikatini anlayan kimse şunu zorunlu olarak bilir ki, farz olan iman 72 derecedir. Bundan az ya da fazla olması uygun değildir. Bunlar dışında imana konu olan bir şey de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iman esaslarını sayarken, şu ayetinde çizilen konumda durmaktadır. O hevaya dayanarak bir şey söylemez. Söyledi ancak kendisine vahyedilendir. Ona şiddetli kuvvet sahibi vahyeder. Necim suresi 3 5. ayetleri. Bu hadisten anlaşılan odur ki iman hem inanç hem ameldir. İnanç yani itikat 3 derecede bulunur. Yakini iman hiçbir şekilde kuşku ve tereddüt barındırmayan iman derecesi olup Allah Teala tarafından şöyle vasfedilmiştir. Onlar ki Allah'a ve Resul'e iman ettiler, sonra da hiçbir kuşkuya kapılmadılar. Hucurat 15 Zannî iman, bu da güçlü bir emariye dayanan inanç olup, dil bilimcilerin yakin diye tefsir ettikleri zannı galibe dayanır. Bakarak 46 ayetinde, onlar Rablerine kavuşacaklarına kesin olarak inanırlar. Burada e, zan kelimesi, yani Kur'an-ı Kerim'de e, zan kelimesi, enne e, edatıyla kullanıldığı zaman kesin bilgiyi ifade eder. En edatıyla kullandığı zaman e, işte zannı galip dediğimiz yani bildiğimiz manadaki e, zannı ifade eder. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ile pekiştirilmiş zan ifadesi yani ennehum yazun nune mulâku ifadesinde olduğu gibi. Yani onlar Kesin olarak inanırlar ki Rableriyle karşılaşacaklar. Yani buradaki Arapçadaki zan kelimesini birebir Türkçedeki gibi işte Rableriyle karşılaşacaklarını zannedenler diye tercüme edilirse bu büyük bir hata olur. Enne ile pekiştirilen zan kelimesi kesin e, olarak bilmek, kesin olarak inanmak demektir. Ama en edatıyla gelirse bu da e, tereddüt, şüphe içerir. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Taklidi iman, basiret sahibinin görüşlerini taklit ederek inanmaktır. Allah Teala buyurdu ki, içtikleri haberi peygambere veya yetki sahibi kimselere danışsalar, bunların hüküm çıkarmaya güç yetenleri elbette onu anlarlardı. Nisa 83. ayet. Ameller 3 ana bölüme ayrılır. Yeryüzünün imarı, Hud 61. ayetinde ve yeryüzünü imar etmenize izin verdi buyurulmuştur. Allah'a kulluk, Zariyat 56. ayetinde insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak. Buna da Allah Azze ve Celle Araf 129. ayetinde Ve sizi yeryüzünde halife kılar. Ve Bakara 30'da yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştur. Bu ilafetin gereği şeriatın erdemleri ve yüksek ahlakını aramaktır. Yukarıda sıraladığımız altı husus insanlar tarafından ya korku ya da arzu ile aranır. Allah Teala korku ve arzuyla bize dua ederler buyurmuştur. Ya da gönüllü bir ihlas veya benliğin sarsılmasıyla talep edilir. Allah Teala dinlerini Allah'a halis kıldılar buyurmuştur. Nisa 146'da. Bunların toplamı da 12 <gülüyor> derece olmaktadır. Evet. Burada 70 küsur şu değil. böyle açıklamaya çalışmış. Bu konuda daha önce e, İmam Beyhaki rahimallahu onlar Şuabu'l-İman kitabı tercüme edilmişti. Bunun e, bir kısım dersini yaptık. Şimdi e, bid'un ve seb'un ifadesi geçiyor hadiste. Bid'un ifadesi 3 ile 9 arası'nı ifade eder. Yani küsür diye tercümedir. 70 küsür derken 70 küsür şubedir. Bu Arap dilinde bid'un 3 ile 9 arasındaki bir küsuratı ifade eder. Yani 73 veya 79. Bunu e, alimler, yani imanın şubelerini saymaya çalışan alimler, mesela Halimi el Minhaj'da el Minhaj fi Shu'abul İman kitabında e, toplamaya çalışmış. Beyhaki bu kitabı şerret etmiştir aslında Shu'abul İman'da. 77 şube olarak saymışlardır. Yine i̇bn Kesir'in iman şubelerine dair bir risalesi var. O da 77 şube olarak saymıştır. Ve her birinde, yani her bir başlık, başlığında, her bir şubede bunun imandan olduğuna delalet eden hadisleri zikretmiştir. Kazvini muhtasar yapmış, sadece başlıklarından birer tane hadis alarak, yani her bir şubeye bir hadis alarak muhtasar etmiştir. Bu da Türkçe'ye tercüme edilmiştir, şu şubel iman. İman Şubeleri diye. BHK nispet edilmiştir. Fakat Beyhaki'nin eseri 7 ciltlik bir kitap. Kazvi'niye aittir bu kitap. Polen yayınlarından çıkan kitap. Orada Beyhaki yazmalar yanlış, hata. Kazvi'nin muhtasarı. Yani e, bunlar görmek isteyenler bunu, e, kitaba ulaşabilir. Yani Beyhaki'nin Şub'l İman kitabı da e, güzel, tahkikli bir şekilde yani sayı zayıf çıkarılarak e, onun tercümesi yapılmıştır. İsmail Hakkı Bursevi'nin de yine e, iman şubelerine dair ufak bir risalesi var. O tasavvufçu olduğu için e, onun kitabını tavsiye etmiyoruz. O da Türkçe edilmiştir. Yani e, bu konuda ayrıntılı bilgi isteyen kardeşlerimiz o kitaplara müracaat edebilirler. Bir de cehaletin türleri başlığını burada aktaralım. Ondan sonra bir insanı insan yapan, yani insanlığın standartları diyebileceğimiz, yani her da bulunması gereken ahlak, Erdem Hazretleri'ne dair e, ilerleyen bölümlerde e, faydalı bilgilerini aktaracağız. İnsan cehalet bakımından dört konumda bulunur. Birincisi, doğru ya da yanlış bir inanca sahip olmamaktır. Bu durumdaki biri en sağlam bir tabiata sahipse kolaylıkla erişat edilebilir. Yani basit cehalet dediğimiz çünkü o hiç işlenmemiş tahta bir levha, tohum atılmamış bir toprak gibidir. Böyle birine nazari ilim bakımından, iyiliği umulmayan, kötülüğünden de korkulmayan biri olarak guful denilir. Ameli ilim bakımından ise tecrübesiz, gomur denilir. Bu konudaki birine yüreği temizle denir. İkincisi, bozuk bir inanca sahip olmakla birlikte bu inançla büyümemiş birinin konumu ki böyle birinin bu inançtan vazgeçilmesi kolaydır. İşin başlangıcı zordur. Çünkü öncelikle levha üzerine işlenmiş nakışların silinip kazınması ya da toprağın zararlı otlardan temizlenmesi gerekmektedir. Bu konudaki birine sapmış, gabi ve yoldan çıkmış, dal denilir. Üçüncüsü, bozuk bir inanca sahip olmasının yanı sıra kalbi ona ısınmış ve sağlam olduğu kanaati yerleşmiş, yani yanlışı doğru olarak benimsemiş, cehalet ve kişilik zafından dolayı ona bel bağlamış kişinin bulunduğu konumdur. Böyle biri Allah-u Teala'nın şu ayetinde konu olan zümreye dahildir. Allah katında canlıların en şerleri akletmeye yanaşmayan sağırlar dilsizlerdir. Enfal 22. Bu ayet numarası doğru mu? 120. Bu ayet. 21 ya da 22'dir. Bu konudaki kimseler doktorlar açısından tedavisi güç hastalar gibidir. Çünkü her derdin devası yoktur. Her insanın uyarılması ve düzeltilmesi de mümkün olmayabilmektedir. Nitekim yaşlı bir cahile öğütle bulunan bir bilgiye ne yaptı sorunca şöyle cevap vermişti. Belki ağrır diye derin temizlik yapıyorum. Bu yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanı anlatırken yani neden iman edenlerden, müminlerden emri maruf, nehyanın müker vacibi düşüyor? Bunun gerekçesini şöyle açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle bir zamanda avam bırak, insanlara öğretmeyi, eğitmeyi bırak, kendini kurtarmaya bak demesi ahir zamanda yaşayanlar için. Bunu şu illetlere bağlıyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Boyun eğilen bir heva. Yani insanlar hevalarına uyuyor. Bunu tercih ediyorlar. Herkesin kendi bildiğini tercih etmesi, şehvetlere, şuhha, tamahkarlığa boyun eğilmesi... Yani bencilliğe boyun eğilmesi. E herkesin kendi bildiğini tercih etmesi diyor. Kendi bildiğini tercih etmesi ne demek? Yani yanlışları doğru bir şekilde benimsemiş. Yani onu doğru kabul ederek benimsemiş. Batılı hak diye benimsemiş. E, bu adamın bir meslebi var. Gittiği bir yolu var. Adam Hanefi. Sen bu Hanefi'ye ne tebliğ yapıyorsun? Adamın kendi meslebi var. Bırak onu. Anlatamazsın. Adam işte tarikatçı. Niye anlatmıyor açıyorsun? Sen kendine amel etmeye bak. Yani insanlara böyle yani belli mezhep edilmiş, belli batıl fırkaların mensubu olmuş. Bunları da böyle hak diye benimsemiş olanlarından bahsediyorum. Mesela adam e, Hanefi'yim der ama Hanefi'likle alakası yoktur. Bunu anlat. Bu bir kenara. Yani bu e, şu ikinci sınıfa dahil olabilir böylesi birisi. Hanefi'yim diyor fakat o mezhebi savunuyor. Mesela Bekir Sifil ve benzerleri e, bozuk davetçiler gibi. Yani ekolün mensubu olarak Hanefi. Tarikatçı belli bir tarikata yani öylesine takılmış. Bu ikinci sınıftan olabilir. Ama onu benimsiyor, savunuyor. İşte buna deliller uydurmaya çalışıyor. Deliller getirmeye çalışıyor. Bu, bu üçüncü sınıftan. Bırak onu. Onunla uğraşma. Buna anlatmaya uğraşma. Yani o, o fırkanın gerçek bir mensubu olmuştur. Yani kalabalığını artıran değil sadece. Bilakis oranın aktiflerinden. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu üç vasfı gördüğü zaman sen avamı bırak, genel bırak, kendini kurtarmaya bak diye İbn Amr hadisinde yine Ebu Meyye Şabani radyalanından gelen rivayette bu yönlendirmeyi yapıyor. Böyle bir zamanda kişinin sünnete sarılmasıyla, gariplerden olmasının, başına gelenlere Allah yolunda sabretmesinin, kişiyi sahabeden 50 kişinin ecrine ulaştıracağını bildiriyor. Yani sen bildiğin Kur'an'dan, sünnetten, sahabenin, selefin menhecinden birliklerine amel et. Başkalarına öğreteyim, anlatayım, bunun kendine dert edinme. Bu aynı zamanda Yasin suresindeki ayetinde Gereğidir. Sen ancak kimi uyarabilirsin diyor Allah Azze ve Celle? Görmediği halde Rab, Rahman'dan korkan ve zikre tabi olanı. Yani sen bir kimseye kitap ve sünnetten, Allah'tan ve Resulünden bir ayeti, bir hadisi ulaştırdın. Adam buna derhal eyvallah dedi, teslim oldu, uydu, amel etti. Yani bildiğini derhal amele koyuyor. Buna anlat, sen bunu uyarabilirsin. Ama böyle değil. Ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun, ben bir araştırayım benim mezhepte böyle mi, benim hocalarım ne diyor, benim işte üstatlarım ne diyor, bizim cemaat ne diyor, bizim arkadaşlar ne diyor. Bir araştırayım veya benim hayat şartlarıma uyuyor mu? Bu da Rahman'dan korkmayanın vasfıdır. Yani bu hadisle, bu ayetle bu zamanda amel edilir mi? Yapabilecek miyiz bakalım deyip böyle ee, savsaklıyor. Bunu uyaramaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberine hitapen, Böyle demiştir. İnne ma tunziru men zikre ve haşer rahmana bil Yani görmediği halde, yani ahirete imanı sağlam, Allah'a e, görmediği halde iman eden, ona e, sammiyeti olan ve zikre tabi olan, kitapta ve sünnetten gelen, kendisine gelen uyarılara derhal e, tabi olan kimse. Ama adama söylemişsin. Uymuyor, yapmıyor. Yıllar alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir ayet nazir olup da e, asabına bildirdiği zaman veya hadiste herhangi bir emirde yasakta bulunduğu zaman kendilerini cennete veya cehenneme ulaştıracak herhangi bir ameli bildirdiği zaman sahabelerde ikileme yoktu. İkiledikleri yerler vardı sahabelerin ama ne konuda? Dünyalar ile ilgili konulardaydı. Mesela ağaçların aşlanması konusunda bile yaşadık. E, Başlarına öyle şeyler gelmişti ki, yani dinleriyle ilgili konuda, ağaçların aşılanması gibi dünyevi bir konuda bile bir fikrini söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunda bile derhal ittiba etmeye kalktılar. Çünkü başlarına bir şeyler gelmişti. Savaş, karargah yerleştirme, nerede konaklanacak, bunun gibi meselelerde sahabe diyordu ki, e Allah'ın Resulü bu Allah'tan mı yoksa görüşün mü? Yani bir vahiyle mi? Bildiriyorsun bunu yoksa kendi görüşün mü diye bunu soruyorlardı. Yani eğer aksi düşüncedelerse, başka fikirleri varsa. Bu dünyevi mesele. Ama dinleriyle ilgili bir konudaysa, mesela içki yasağı gelince derhal döktüler. Sokaklar, Medine sokakları içkiyle doldu. O zamana kadar helaldi. Yani meşru bir malzemeydi. Ticareti yapılan, içilen, kullanılan, faydalanılan bir malzemeydi. Ama Allah Azze ve Celle'den bir yasak geldi. Kesin yasak gelince derhal işte bu, mu, bu malları işte e, sirkeye mi çevirelim yoksa satalım, ticaretini yapalım içmesek de. Böyle yolları aramadılar. Kaçamak yollara gitmeler derhal onları sokaklara döktüler. Yine kadınların tesettürüne dair ayet indiği zaman... Derhal yani ikiletmeden elbiselerinin eteğinden bir parça keserek hemen yüzlerini örttüler diyor hadisler. İman bunu gerektirir. Yani Allah'tan ve Rasul'den bir şey söyleniyor, bir e, ayet, bir hadis ulaşıyor ve arkasında cehennem tehdidi var veya cennet vaadi var. Bunda sahabenin duraklaması söz konusu değil. Ya, iman edenin e, duraklaması söz konusu olmaz. Ama günümüzde bakıyoruz, kardeşim bu yaptığın haram suret hakkında mesela adam fetva soruyor, işte namaz vaktini soruyor, şunu soruyor, bunu soruyor. Kardeşim bak sen eğer Allah ve Resulüne itaat edeceksen önce şu sureti kaldır. Bu konuda şöyle şöyle hadis var. Adam bunu sallamıyor, ertesi gün bir daha aynı mesele. Yahu sen Allah'a itaat etmiyorsun, Resul'e itaat etmiyorsun, senin namazda ne işin olur? Namazın vaktini ne yapacaksın sen? Orucun meselesini ne yapacaksın? Haccın meselesini ne yapacaksın? Nikah meselesini ne yapacaksın? Sen Resul'e itaat etmiyorsun ki. Yani Allah ve Resul'ünden gelen emir ve yasaklar, hevama uyarsa, bununla amel ederim. Uymazsa, savsaklarım. O şöyle bir dursun. Böyle bir şey, yani iman eden birisinden e, görülmeyecek bir tavır. Dördüncü bir sınıf, bozuk bir inanca sahip olup, onun yanlış olduğunu bilen, veya öğrenme imkanına sahip olan, buna rağmen o inancı baş tacı edip önderliğinin tahtı kılan, yani batılı bile bile, bir şeyin batıl olduğunu bile bile o batılda ilerleye, o inanç uğruna diğer insanlarla mücadele ederek hakkı batılla yenmeye çalışan, kendisini ahlaka özlendiren, ilim ehlini kınayan kimseye gelince ona ancak fasık ve münafık denir. Bu durumdaki kimseler Allah Teala'nın şu ayetlerinde kibir ve istikbar ile nitelenmişlerdir. Onlara gelin de Allah size mağfiret etsin. Yani Allah seni sizi bağışlasın denildiğinde başlarını çevir, çevirdiler. Münafıkun 5. ayet. Ahirete iman etmeyenlere gelince kalpleri inkarcıdır ve ululuk taslarlar. Nail 22. Görüldüğü üzere Allah bu kimselerin kendi söylediklerini inkar edişlerine ve batıl olduğunu bile bile yapmalarına dikkat çekmektedir. Her şeyi bilmelerine rağmen kibirlerinden dolayı hakka bağlanmayan bu tür kimselere verilecek en güzel örnek iblistir. O Allah Teala'nın kudret ve azametini en iyi bilen kimselerden biri olmasına rağmen Adem'in aleyhisselamın önünde eğilme emrine karşı çıkarak ululuk taslamıştır. Evet burada cehaletle ilgili, cehaletin türleriyle ilgili müellif önemli bazı e, terimlerin, açıklamasına geçiyor. Bunlar inşallah sonraki derste bırakalım bugün uzadığı için. Bu terimleri tek tek ee, aralarındaki farklarla açıklıyor. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfiruke kevetu etûbike. Tamam, dışmal.